Allahu'lbilallemin şeytanı ruajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alaamin. Vesselat ve salam ala Rasulallah Muhammad ve ala alehi ve sahibi jmain. Rabbi şahli sadri ve yserli emri vahle nüktte min lisani yfkhuhu qauli. Rabbi zdni ilmah. Rabbi yser belat u asir. Rabbi temm Hepinize iyi akşamlar diliyorumiz sevgili öğrenciler. Evet, Salı gün e, resmi tatil olmasının nasebetiyle telafi dersi olarak e, o, o günkü dersi e, bugün yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla da Salı günkü dersi e, bugün e, şu anda yapmak üzere inşallah. Evet, e, geçen haftanın yani 13. haftanın e, dersinin ikinci kısmı olan hadis diye uydurulmuş sözlerle ilgili edebiyattan sözle başlayacağız. Özellikle size şunu tekrar hatırlatmamda fayda var. Belki mevzu hadisler ya da uydurma rivayetler olarak geçen ve İslam düşünce tarihinde özellikle hadis ilmi içerisinde en önemli konumda olan daha doğrusu din adına Hz. Peygamber adına üretilmiş Pek çok rivayet, tabii e, fitnenin başlamasıyla beraber hadis tarihinden de öğrendiğiniz üzere siyasi, içtimai, iktisadi, dini pek çok açılardan Hazreti Peygamber adına hadislerin uydurulmaya başlandığı bir dönemdi. Ve o dönemden itibaren kademe kademe yavaş yavaş e, o hadis uydurma faaliyetleri gittikçe artmaya başlamış ve hepinizin de bildiği gibi İslam alimleri özellikle hadisçiler uydurma hadisleri sahih hadislerden ayırmak için de ellerine gelen her türlü gayreti göstermişlerdi. Nihayetinde bizler olarak elbette ki sahih hadisleri bilmemiz gerekiyor. Özellikle hem metin hem de isnat açısından sahih olan civayetleri. Ama bunun da ötesinde Mutlaka ve mutlaka gerek halk arasında olan, gerekse yazılı kitaplarda olan ve hadis diye bilinen pek çok rivayetin, yani uydurma rivayetlerin hangilerinden ibaret olduğunu gerek kaynak olaraksa, gerekse ilke ya da prensipler çerçevesi itibariyle muhakkak bizim bilmemiz gerekir. Çünkü Gerek pratik değeri itibariyle girse tergip ve terhib amacıyla e, pek çok hadisler, hadis adıyla pek çok sözler uydurulmuş, Hz. Peygamber'e isnad edilmiş ve din adına e, bir takım e, olmadık şeylerin e, din diye insanlara e, sorulmuştur. Dolayısıyla da insanların insanımızın pek çoğu, insanımızın pek çoğu din adıyla e, ya da hadis adıyla pek çok rivayeti hadis diyebilmekte. özellikle de bu konuda e, din eğitimcileri olarak bizlerin gerek akademisyenler olarak gerekse ilahiyat fakültesi mezun olan e, arkadaşlarımız e, imamlarımız e, ve din eğitimcileri ya da dinle ilgilenen herkesin muhakkak bilmesi gereken e, bir literatürü ve e, literatürün özelliklerini e, özelliklerinden haberdar olması gerekiyor dolayısıyla da 13. haftanın bu ikinci kısmını ona tahsis etmiştik. Tabi hepsini bir çırpıda anlatmamız mümkün değildir. Ancak sadece hatırlatma çerçevesinde ya da bilgilendirme çerçevesinde size sizlere bunu aktarmak istiyoruz. Evet bu dersimizde bu dersimizin bu birinci kısmında hadis ve uydurulmuş sözlerle ilgili literatürden bahsedeceğiz. Ve e, örnek olarak da Ali karinin El-Masnû El fi marifetil hadis mevzu isimli eserinden e, bir parça e, rivayeti okumaya çalışacağız. Evet, mevzuat edebiyatı da diyebileceğimiz mevzuat ya da masnû olarak da ifade edilen uydurma e, literatür hadis literatürü olarak da ifade edebileceğimiz bu edebiyatta bu edebiyat değişik amaçlarla uydurulup hadis diye ortaya atılmış sözleri tek tek el alıp inceleyen sünneti seniyeyi temiz bünyesini yaraşmayan yabancı unsurlardan arındıran edebiyat sayı olarak epey bir yeküm tutmaktadır. Hadisleri taklitlerinden koruma savaşının ilmi mahsulleri ve İslam ulemasının hadis uydurma girişimlerine karşı aldığı tedbirlerin belki de en müessir olanı denilebilecek mevzuat edebiyatı Telif usulü açısından iki gruba ayrılır. Birinci sistem alel-ebvab yani konularına göre. İkincisi ise alel-ahruf yani harflere göre e, olarak e, tertip edilmiştir. Öte yandan bu edebiyat telif amacı açısından da ikiye ayrılır. A- Yalancı ya da uydurmacı ve Zayıf Ravileri tanıtmak için yazılmış olanlar. Ki bu eserler uydurmacıları duafa arasında müteala eden, mütekaddimuna ait olan eserlerdendir. Diğer bir grup ise, diğer bir amaç ise hadisye uydurulmuş sözleri bir araya toplamak ve tanıtmak için terif edilmiş olanlardır. Yani iki farklı amaçlı taşıyan eserler vardır. Bunların birincisi, yalancı ve zayıf ravide tanıtmak amacıyla yazılmış olan eserler, duafa türü eserler, et duafa ve metrukin türü olan eserler, Diğeri ise sadece hadise uygulunmuş olan sözleri bir araya getirip bir araya getirip toplamak ve bunları tanıtmak amacıyla terfi edilmiş olan eserlerdir. Ancak unutulmamalıdır ki bu son iki grup eser kısmen yektirin malzemesini kullanır. Yani e, yalancı ve zayıf rabide tanıtmak için yazılmış olanlar da hadise uygulunmuş sözleri bir araya toplamak ve tanıtmak için terif edilmiş olanlar da birbirlerinin bilgilerini kullanırlar. Mesela yalancı ve zayıf ravileri tanıtan bir eser, onların uydurma sözlerinden örnekler verir. Uydurma hadisleri ait bir eser de zayıf, uydurmacı ve yalancı raviler hakkında bahseder. Yani biyografi içerisinde uydurma rivayetleri, uydurma rivayetlerin toplandığı eserlerde de biyografik bilgileri yani e, hadise uyduran ya da hadise e, yalan yanlış bir şekilde aktaran e, Rabiler hakkında bilgileri bu eserlerde bulunduğuna imkanına sahibiz. Biz burada sadece mevzu hadisleri konu edilen eserlerin alfabetik ve alele olanlardan birer örneğini tanımakta getireceğiz. Hadis, ve edebiyatı tarihi içerisinde menfi boyutları yüzünden çok ciddi çalışmaların yapılmasına vesile olmuş bulunan hadis uydurma girişimleri ile ilgili bir eser olarak Türkçemiz Mehmet Yaşar Kandemir'in Mevzu Hadisler isimli değerli araştırmasına sahip bulunmaktadır. Konuya ait 18 eserin tanıtımını bu kıymetli araştırmada yer almaktadır. Özellikle sizin şunu rica ediyorum ben. Mevzu Hadisler isimli Mehmet Yaşar Kandemir Hoca'nın hazırladığı, yazdığı, bu eseri mutlaka ve mutlaka her ilahiyat içinin, böyle söyleyeyim ilahiyatla ilgilen, ilahiyat ilimleriyle ilgilenen her insanın kütüphanesinde, evinde bulunması gereken bir kitaptır. En son olarak tabi ondan önce Diyarçları Başkanlığı yayınlarından çıkmıştı eski nüshaları. Son nüshah ise e, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı yayınlarından çıkmıştır. Dolayısıyla bu eseri yani Mevzu Hadisler isimli eseri alıp her bir Kişinin Yani ister araştırmacı konumunda olsun, isterse e, eğitimci konumunda olsun, isterse imam olsun, ister müftü, ister vaiz, hangi safhada olursa olsun ilahiyat ile ilgilenen bir insana mutlaka bu eseri başından sonuna kadar, evet abartmıyorum, başından sonuna kadar okuması gerekir. Çünkü bu eserde, ya bu çalışmada, Türkçemize yapılan bu çalışmada bir mevzu hadisin... E, yani hadis ilmindeki durumu, hadis uydurma faaliyetinin zaman başladığı ve bu safı, değişik safhaları ve bu konuda yazılmış olan eserler ve civayetler içerisinde, özellikle gerek halk arasında, gelirse dini, dini kitaplarda yazılmış bulunan, hadis diye kaynak gösterilmek için hadis diye sunulan sözlerin hangisinin uydurma, hangisinin uydurma olmadığına dair temel kriterlerin Temel kriterlerin, derlerin toplandığı ve bir araya getirdiği ve bol bol örneğinin de yer aldığı bir eserdir. Dolayısıyla bu sizin aynı zamanda ufkunuzu geniş bir şekilde açacaktır. Farkında olmadan bizim ilahiyat camiası içerisinde pek çok arkadaşımız, pek çok hocamız, pek çok kişi bu konuda biraz gevşek davranmaktadırlar maalesef. Dolayısıyla hutbelere çıktıkları zaman ya da vaaz kürsülerinde ya da televizyonlarda ya da halk arasında ya da halkın içinde sohbet yaptıkları zaman uydurma rivayetleri o kadar çok başvurma atlatılır ki daha doğrusu uydurma olduklarını bilmeden hadis diye bunlardan söz etmektedirler. Dolayısıyla bu kitabın bu kitabı okumuş olmanız size pek çok şeyi kazandıracaktır diyelim. Evet bu konuyla ilgili olarak... Bizim klasik dönemden işte 1600'lerde, 1500 ve 1600'lerde yazılmış olan, miladi olarak yazılmış olan e, ve meşhur olarak geçen e, Ali'l-Kari ve Mevzuat isimli eserlerine bakalım şimdi de. El-Kari diye meşhur olan Nureddin Ali bin Sultan Muhammed El-Herevi her hatta dünyaya gelmiş, Furasan ve çevresindeki ulemadan vers aldıktan sonra Mekke'ye göçmüş ve orada yerleşmiştir. Umarım e, bugünkü dersimizi e, herhalde kendi Facebook'unuz vardır ya da iletişim ortak e, iletişim aracınız vardır. Mutlaka mutlaka e, bu e, video gerek videoları gerekse e, bu e, canlı dersteki kayıtları mutlaka takip etsinler. Bakın e, şimdi işte bir ay sonra Allah izin verirse e, işte e, sınavları geçecek olan arkadaşlar mezun olup gidecekler. Dolayısıyla en azından püf noktalarını bazı açılardan öğrenmeleri gerekiyor ki sonradan yapılan pek çok hata yani farkında olmadan yapılacak olan pek çok hata artık önüne geçilmez pek çok felaketlere yani dini dini anlama, algılama ve anlayış noktasında pek çok felaketlere neden olabilirler. Dolayısıyla lütfen bu işi ciddiye alın. Yani mesela burada diploma alıp alma merkezinde dersi geçip geçmeme senesi olmadığını umarım farkına varırsınız. Evet zeki, üstün kavrayışlı, araştırmacı ve çok gönlü bir alim olan Ali Rıkalı, yüz küsür eseriyle haklı bir şöhret ve itibar kazanmıştır. Kendisi yılda bir kere yazdığı Musaffı satarak, Senelik ihtiyacını karşılamak gibi bir özelliğe de sahiptir. Müellif 1014 Hicri 1014 Miladi 1605 senesinde Mekke'de vefat etmiştir. Vefat haberini alan Mısır uleması Eser Camii'nde kıyabında cenaze namazı kılarak takdirlerini ifade etmişlerdir. Evet şimdi onun eserlerinden olan El Mevzuatul Kübra diye meşhur, El Esraru'n-Nurfa'isini eser hakkında bahsedelim. Alev-i son eserlerinden biri olan ve mevzuat veya da el mevzuatun kübra isimleriyle bilinen el esrarul merfu'a fi ahbaril mevzu'a isimli eser daha kolay istifade edilebilmesi için halk arasında dolaşan hadislerden bakınız daha kolay istifade edilebilmesi için halk arasında dolaşan hadislerden yalnızca mevzu veya asılsız olanlarını bir araya getirme düşüncesiyle tehlif edilmişti. Bundan önceki dersimizde, bundan önceki haftalarda, haftada e, halk arasında meşhur olan, e, halk arasında hadis diye dolaşan e, rivayetlerin derlenip toplandığı kaynaklardan söz etmiştik. İşte bunların başında Keşfül Hafa, onun da öncesinde onun e, kaynağı konumunda olan El-Makasur Hasan'dan bahsetmiştik. Dolayısıyla Ali Kari'yi de daha kolay istifade edilebilmesi açısından halk arasında meşhur olarak e, hadis deyibinden eserlerin telif edildiği eserlerden derleyip toplayarak sadece mevzu olan ve asılısı olanları bir araya getirmek maksadıyla bu kitabını telif etmiştir. Meclif uydurma olduğu ihtilaflı olan hadisleri de burada almadığını belirtmektedir. Eser alel ahruf yani alfabetik bir özelliğe sahiptir. Bu demektir ki el esrarun merfu'a halk dilinde hadis diye dolaşan sözleri inceleyen eserlerden derlenmiş olmak, birinci özelliği bu. İkincisi, bu tür eserlerdeki sadece mevzu ve asılsız haberleri bir araya getirmek ve alfabetik olmak özelliklerine sahip olmaktadır. Yani, El Esrarun merfu isimli eser, bu eser, halk arasında, halk dilinde hadis diye dolaşan sözlerin derlenip toplandığı, eserlerden işte El-Makasur, Hasen'e gibi veya diğer eserler gibi eserlerden işlerinde sadece e, mevzu ve asılsız olan, ve asla lehu şeklinde de geçen asılsız olan rivayetleri derleyip toplamış ve bir araya getirmiştir. Ve aynı zamanda da alfabetiktir. Ancak Nüellif'in yer yer alimlerin mevzu dedikleri hadisleri savunduğu ve böylece yukarıdaki çerçeveyi taştığı da görülmektedir. Ayrıca çok ince bir alfabetik sistemle takip edilmiş değildir. Daha ziyade ilk harf veya kelime dikkate alınmış iki veya üçüncü kelime arasında devam eden bir alfabetik sıra gerçekleştirilmemiştir. El esrar üç ana bölümden oluşmuştur. Münkeze ve hadisinin tahrici ki bu bölümde bahis konusu hadisin 102 ayrı senedi gösterilmiştir. Yani Münkeze ve alayim tamam den ve maqadehu nar Rivayetinin 102 ayrı tarihi, 102 ayrı senedi, teker teker senetleri gösterilmiştir. Ve alfabetik olarak sıralanmış olan toplam 625 adet mevzu hadis vardır. Müellif bu kısımda özellikle Es-Sahabi'nin, tabi şimdi burada kronolojik olarak gidecek olursak, İbn-i Cevzi'nin, bir saniye, kronolojik olarak gidecek olursak, İbn Cevzi'nin Kitabül Mevzuatı. Ee, ilk dönem bakınız 6. asırda 6. asır eserler arasında yer alır. Ee, El Mevzuat isimli eseri. Ee, daha sonra eee Irak'in El Mu'ni anhaml el-esfare Sahabi'nin El Makasir Hasenesi Suyuti'nin El Lalil Masnuası İbn-i Deyba'nın Temyüzü Tayyip eserleri esas alınmış ve bunlardaki değerlendirmelerden yararlanılmıştır. Yani bu eserlerden istifade ederek kitabını, kitabını tehlif etmiştir. Mevzu hadislerle ilgili teknik bilgiler ki bu bilgilerde aşağı yukarı El-Makasdül Hasene'nin Hatime bölümünden ve İbn-i El-Cevziye'nin Şimdi şunu karıştırmayasınız. İbn-i Cevzi ile ki onun vefat tarihi 597 diğeri i̇bn Kayyım el-Cevziye'dir. Onun vefat tarihi 751 yani birini, birini, birisi 6. asır, birisi 8. asır. Yani arada iki asırlık bir fark var. Hatta 2,5 asırlık. İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin El-Menarul Munif Fisahim ve Da'if adlı eserinden iktibas edilmiştir. Aliül Kali, Aliül Kari bu eserinde daha çok hadis metinlerini eleştiri konusu yapmaktadır. Yani klasik dönemdeki eserlerde, e, Mürzaatlı eserlerde daha e, şeyle beraber e, istinat merkezli bir değerlendirme, yani istinat merkezli değerlendirmelerinde olduğu e, kısımlarda vardı. Ancak Aliül Kari bu eserinde daha çok metin merkezli, yani metne bakıyor, metne göre bir değerlendirme. Daha doğrusu kendisi derlenimi yapmıyor aslında. Öncekilerden derleyip toplayarak bir araya getirdiklerini kendi istihatlarında ortaya koymak suretiyle bir derlenimini de yapıyor. Dolayısıyla da mesela o Kur'an'a muariz olmasını yani bir hadis metninin ki 14. haftanın 14. haftanaki dersin en sonunda yer alan hadiste metin tenkidi kısmında da ve videolarda da açıkça ifade ettiğimiz gibi Toplam 14 video çekilmişti. Umarım o videoları takip etmişsinizdir. Gerek o videolardaki e, o kısmi açıklamalarda, Gerekse e, 14. haftanın sonunda yer alan e, ek metinde yani hadis temetin tenkidi kısmında da bunlar detaylı açıklanmıştır. Dolayısıyla Aliül Kari, e, mesela senet senedi değil, yani senet merkezli değil, yani kimin ürettiğinden ziyade bu metinde geçen ifadenin Kur'an'a aykırı olup olmadığı, mesela Kur'an'a aykırı olup olmadığını, aykırı olmadığını Hz. Peygamber'in sünnetine aykırı olup olmadığını, işte tarihe aykırı olup olmadığını vesairesi konulardan da yapmıştır. incelemeye tabi tutmuştur. Hadisin özümü olduğu denil olarak değerlendirmektedir. Bu önemli bir niteliktir ki aynı zamanda hadisçilerin metin tenkidi uğraşmadıkları iddialarına karşı susturucu bir cevap olarak verilebilir. tasavvuf neşesine sahip bulunmasının şahsiyeti için bir zaaf olduğu, tasihte mütesahil göründüğü gibi fikirler de tenkide açık tespitlerdir. El Esrar, mevzuat Ali Ali'l-Kari adıyla İstanbul'da 1308 senesinde basılmış, Ahmet Serdaroğlu tarafından da Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Daha sonra bu farklı tarihlerde de e, zayıf hadisleri mesela zayıf hadisleri öğrenme metodu adıyla bir şekilde e, farklı bir şekilde tercüme edilmiştir bundan da bilginiz olsun yani Ali Ali, Ali i Karînin e, zayıf hadisleri öğrenme metodu diye ki onu o şekilde tercüme etmişler e, Ahmet Seder onun tercümesini e, piyasada bulabilirsiniz modern bir baskısı ise Muhammed El sabbakın tahkik ve talihliyle El Esrarul Merfu'a fi akbarül mevzu adıyla Beyrut'ta 1971 71 senesinde gerçekleştirilmiştir. Evet, El Mevzuatul Kübra adıyla e, meşhur olan El Esrarul Merfu'a isimli eser hakkındaki kı kısa bu bilgiler e, umarım e, eser hakkındaki bazı e, temel bilgileri size e, vermiştir. Daha ayrıntılı bilgileri Ali'l-Tarihi ile ilgili yazılmış olan eserlerden daha ileri bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ona ait olan bir başka eser ki bu eser esasında yukarıdaki birinci eser El-Estanmorfoa eee önce yazılmış olan daha doğrusu en son yazılan eser ama ondan önce de El-Masnu fi Ma'rifet'il Hadis'in Mevzu'u adıyla bir başka eser daha var onun. Ve El-Mevzu'atü Suğra diye bilinen bu eseri de Abdülfettah Ebu Gudd'un tahkik ve taliki ile ilk kez Halep'te 1969 senesinde ikinci kez de Beyrut'ta 1978'de basılmış bulunmaktadır. Türkçesi mesela bunu e, rahatlıkla bulabilirsiniz. Uydurma olduğuna ittifak edilen hadisler ki çevrenin Halil İbrahim Kutlay'dır. İstanbul 2008 e, Uydurma olduğuna ittifak eden hadisler adıyla e, Türkçe'de tercüme edilmiştir. Yine bunda e, kütüphanenizde hazır olarak bulundurmanızda fayda var. Şimdi El-Masnu'nun, bu el Masnu, önceki bir önceki ise, el Esrarul Merfu'a ydı. Yalnız El-Masnu Fî Hadis'in Mevzu ya da El-Mavzatul diye diyebilmenin bu eser El-Mavzatul Kübra'dan önce yazılmıştır. Zira El-Escar'da mevzu olduğu kesin kes, mesela kesin kes belirtilen bazı hadisler, yani El-Mavzatul Kübra'da e, kesin kes eee bunun mevzu olduğu söylenen bir hadis mesela El Masnu'da yani bir önceki kitapta mesela yoktu. El Masnu'nun baş kısmındaki müellifin mukaddimesi ile El Esrar'ın ikinci faslının başındaki müellife ait sözler hemen hemen aynıdır. Gerek bu durum gerekse iki eserin mukayesesi ki Masnu'nun 417 hadislik hacmi ve sonundaki mevzu hadisleriyle ilgili ulemanın görüşlerine ihtimal eden muhtevasıyla daha önce kaleme alındığını daha sonra bu eserin başlama Menkeze ve Aleyyye hadisinin tarifleriyle ilgili kısmının eklendiğini, hadislerinin de 625'e çıkarıldığını göstermektedir. Yani kısacası genel kanaat şu, yaygın kanaat şudur ki delillerde hep onu göstermektedir. Aliül kari El-Maslu fi marifetleri hadis mevzu isimli eserini ki El-Mavuzat-ı diyebilir. Bu eseri önce yazmış, bundan sonra da el esrâb Merfu'a isimli eserini yazmıştır. Masnu'da toplam 1417 hadislik47 hadis yer almaktadır daha doğrusu Uduma rivayet yer almaktadır merfuada ise en esra merfuada ise 625 rivayet yer, al, yer almıştır aynı ve Elifin, biri diğerinin bir bölümü olan iki eserini aynı yayına bir işin ilginç taraflarına bakınız ki işi işte bazen insanlar ciddi almazsa Farkında olmadan pek çok hataların ortaya çıktığını görebiliyorsunuz. Biri diğerinin bir bölüm olan iki eserini aynı yayınevi aracılığıyla neşleden Ebu Uğutte ve Muhammed Esabagın birbirlerinin çalışmalarından ne takdir, ne de tenkit yolunu söz etmemeleri, birbirlerini görmezden gelmeleri ise oldukça ilginçtir. Hem aynı yayınevi tarafından yayımlanıyor. Üstelik de ikisi de birbirinden haber vermiyor. Evet, mevzuat edebiyatında kullanılan ısrarların özel bir takım anlamları bulunabileceğine dikkat çeken şu nokta bu konuyu bitirelim. Şimdi genellikle e, layası, hulem yasaha gibi ifadelerle karşılaştığımız zaman e, mesela ahkam türü eserlerdeki bu ifadeyle mevzuat türü eserleri okurken ufak bir ayrıntı ama oldukça önemli bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela mevzu hadislerle ilgili edebiyatta yani mevzu hadislerin yazıldığı ya da mevzu hadislerden söz eden eserlerdeki şu ifadelere karşılaşırsanız ki onlar da şunlardır. Bazıları en azından. Lem yesehâ La yesehû Lem yesehût yetbut, La yesehûtü gibi ifadelerin anlamı şimdi lem, e, lem yesehâ denediği zaman sahih değildir. Ya da sahih değildir. Ya da sabit değildir. Değildi ya da sabit değildir şeklindeki matematikçe'ye atladığınız zaman e, böyle bir anlam yitlediğiniz zaman sanki e, zayıf, teknik anlamdaki zayıf anlamına gelmiş gibi algılanıyor. Öyle değil. Eğer mevzuat türü literatürde bu ifadelerle karşılaşırsanız biliriz ki bu hadis uydurma ve batıldır demektir. Fakat ahkam hadisleriyle ilgili eserlerdeki lem ifadesi ise bu hadis sahih bir hadis değildir. Şimdi sahih bir hadis değildir demek pekala hasen veya zayıf olabilir. Yani biliyorsunuz zayıfın kademeleri var. Mesela Mürsel'de e, en son e, kabul edilen daha doğrusu müsellem olarak e, kabul edilen e, kurala göre mesela Mürsel rivayet e, sahih bir rivayet değil, sahih bir rivayet kategorisindedir. Yani bu ifade ıslahı anlamı içinde o hadisin sahih olmadığını gösterir. Uydurma olduğunu değil. Bu anlam farkı önemlidir diyerek e, bu konuyla ilgili bilgileri e, dipnotlarda belirtilen e, başka eserlere de havale ederek e, konuyu burada noktalayalım. Ve şimdi de El-Masnûf-i Marifet-i Hadis-i Mevdu isimli eserden ki Ve-hü mavduat bu eserden bahsedelim. Şimdi ekranda gördüğünüz bu eser ismi El Masnu fi Ma'rifet Hadis'in ne olduğu ki ve El Masnuatul Küb e, Yani ilk önce yazılan eserdir. Tahkik eden e, Abdül Fettah Abdül Fettah -e e, Allah rahmet eylesin. E, eserin birkaç kez basıldığını söylüyor. İlk kez 1969 senesinde. Ve en sonunda yani şu anda elimizdeki müsa'ya göre baktığımız zaman 1995 senesinde basılmış. Burada da bir mukaddime yer almakta. Evet, la astellahu ya da mevduğun gibi ifadeler. Burada e, nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair. Teknik kaydı kurallar var. Burada işte lem sıfır h geçerse ki e, muzuat literatüründe geçerse bunun anlamak geldiğine dair bazı uyarıcı bilgiler yer almaktadır. Şimdi mesela e, şu biraz daha bitmeye çalışalım. Nasıl Zülayter kısa. Şimdi harfü'l-hemze demiş burada ve başında da hadis ifadesi diye geçiyor. Ee, El-Makasul Hasene ile mesela El-Makasul Hasene neydi? Kimin eseriydi? Evet, el makasul hasene isminde eser Sahabinin. Mesela o sahabinin eserin başında e, halk arasında meşhur olan rivayetleri toplamak için yerine getirilmişti. Başında hadis ifadesi yer alır. E, mesela keşke bu kafada yer alır mı? Evet orada da e, hadis ifadesi geçmez. Şimdi burada da hadis ifadesi geçmiş olması sakın ola ki bunun mutlak anlamda hadis şeklinde e, sizin tarafınızdan e, algı, e, böyle bir şey algılanması. Bu hadis ifadesi halk arasında meşhur olup hadis diye bilinen ancak hadis olmayan e, yani mevzu ya da aslında olmadı bir rivayet olarak düşünmeniz gerekir. Yoksa buradaki hadise bakarak, bak burada hadis geçiyor diye işte birisi size böyle bir şey söylediği zaman e, bunun e, teknik e, açıklamasını siz yaparsınız. Ne demiş? İttak işler, İttak işler, ramen, ahpsen teyleği. İyilik yaptığın kişinin şerinden kork, sakın. Yani oldukça e, kısa bir ifade. Kendisine iyilik yaptığın kişinin şerinden konun. Sakın. kale s zaten Ali-i e, derlediği kitaplardan takım bilgi, teknik bilgileri alıyor. kale s Sakavi demiş ki La-arifuhu Bilmiyorum demiş. Şimdi, e, burada kısa bir açıklama var. Tabii, kısa değil, oldukça uzun bir açıklama var. Mesela buradan sadece belli bir kısmını okuyalım. hadet Ta'mir, yani La-arifuhu ifadesi var ya, yani şimdi siz böyle bir metni okuduğunuz zaman şimdi diyor ki Sehavi diyor ki la arif o kendisi bilmiyorsa kendisinin bilmemesi olmadığı anlamına gelmez diyebilirsiniz. Hadis tabiri ve nahvu bize min Şayet şimdi bu ve benzeri bir takım tabirler hadis hafızlarından münekkit hadis hafızlarından birisinden sadır olup da hiç kimse de ona itiraz etmemişse kefalil hadisi bil vatay bakın buradaki şu ifade önemli eğer bu ifade bu ve benzeri ifadelerde eğer falancanın yani hadis hafı, münekkit ama münekkit hadis hafızlarının sözlerinden yani hadis hafızlarından birisinden çıkmışsa yani onun sözü ise Bolum yeteri akıp ve hiç kimse de ona itiraz etmemişse, ona karşı çıkmamışsa kefalil hukmi alil hadisi bilvadı. O takdirde, o sözün, o hadisin mevzu olduğuna mütmedinmesi yeterlidir. Mesela, al es Şeyh İbn Arraq, İbn Arraq'ın Taziyu Şeriatin Merve isimli e, alil pub sisteme göre Anlatıp yani konularına göre derleyip topladığı bir araya getirdiği uydurma civayetleri bir araya getirdiği bir eserdir. Tezni o şeriatın merville. ki mesela lüle hadisin muzu muzu muzu hadisin emaratın emarat vardır. Mesela onlardan bir kısmı mes minha ma zekarahu el imam fakutun el razi. Mesela Faridin el razinin sözünde diyor ki en yur varu habaru fi fihi'l ahbar beduvinat diyor ki mesela e, haberlerin istikrar edildiği, araştırıldığı ve tedvin edildiği, haberlerin tetkik edildiği ve aynı zamanda tedvin edildiği, bir araya getirildiği bir zamanda eğer bir haber rivayet edilirse keyfiyetle anılır ve o da teftişe uğrarsa demirnisi sorgulanırsa kala yujed fi sudurir şimdi teftiş ediliyor araştırılıyor inceleniyor ve alimlerin de bilgisinde böyle bir bilgi yok ise holafi butunül kutub ya da kitaplarda ya da risalelerde böyle bir haber yok ise bu hadisin uydurumu olduğunun alametidir diyor. Burası anlaşıldı mı? Eğer bir haber yani e, özellikle tabi tarihi bir bilgi aktarıyor burada. Şayet bir haber daha doğrusu bir hadisin ya da bir sözün mevzu olup olmadığının e, pek çok alameti vardır. Emaresi vardır. Mesela bu emarelerden bir tanesinde büyük Fahrettin razi Eğer bir haber haberlerin ortaya atıldığı daha doğrusu e, istikrar edildiği yani gün yüzüne çıktığı ve tedbir edildiği ve daha sonra da teftiş edildiği araştırıp incelendiği takdirde eğer alimlerden bir tanesinden ya da kitaplardan bir tanesinde eğer çıkmamışsa o takdirde o haber hakkında La asle ifadesi ya da buna benzer ifadeler kullanılır demek istiyor. Femme fi aslı sahabeti ve ma yakubu minhu Ancak sahabe döneminde ve ya da ona yakın bir dönem söz ise ki henüz daha haberlerin ortaya çıkmadığı yani araştırılmadığı bir dönemde sahabe ya da ona yakın bir dönemde olmuşsa bu durum hariç. Fe innehu yecuzu en yervi ahaduhum maalese anda anda gayrihi ancak e, bu durumda çünkü o zaman daha haberler teftiş edilmiyor, haberler sorgulanmıyor vesaire vesaire. O tarihte birisinin çıkıp da o dönemde bir haberi nakletmiş olması yani ortaya bir haber koymuş olması mümkündür. Demek suretiyle burada farklı bir açıklama geçiyor. Tabii biraz daha akademik boyutu olan bir ifadedir. Kısacası e, mesele şu eğer e, hadis alimlerden bir tanesinde herhangi bir söz sadır olmuşsa e, bu tabir yani la arif o gibi ifade ve devamında da herhangi bir alimden de ki hangi alimden hangi dönemden yine bu, dönem, bu, bu döneme ait yani Hicri 1. asır ve iki, özellikle 2. asırda herhangi bir şekilde e, bir itiraza gelmemişse işte o takdirde ortaya çıkartılan haber hakkında bir hüküm verilir. Yani uydurma konusunda hüküm verilmiş olur. Ancak sahabe dönemine yakın olduğu takdirde, sahabe ya da sahabe döneminde olduğu vakitte o konuda herhangi bir problem yoktur e, demektedir. Evet, tip notlara baktığınız zaman oldukça ayrıntılı bilgilere rastlarsınız. Şimdi burada alfabetik olarak bakıldığı zaman e, dediğim gibi rivayet yani aklımıza şu, kal şu kalması gerekir. Sefa'nin de ifade ettiğine göre arif-i -e derken hiçbir alim hiçbir alim bu böyle bir rivayetin Hazreti Peygamber'e isnat edilmediğini ya da edildiğine dair bir bilgi aktarmamıştır. Yani bu rivayet uydurma bir rivayettir. Çünkü ne alimlerden böyle bir söz sadır olmuştur yani alimler böyle bir sözün Hazreti Peygamber'e ait olduğunu söylemişlerdir. Ne de kitaplarda böyle bir bilgi yani sahih rivayetlerde, sahih rivayetlerde böyle bir bilgi yer almaktadır. Demek suretiyle ilik yaptığın kişinin şerrinden korun şeklindeki bir temelk içerisinde böyle bir rivayetin aslının olmadığını belirtmiş oluyor. Şimdi mesela iklim aralı e, rivayete bakalım. اِتَّقُوا الْبَرْدَ فَاِنَّهُ قَتَلَحْ اَخَاكُمْ اَبَدْ بَرْدًا Evet, bertten sakınız. Çünkü o kardeşiniz Ebu Derdayı öldürmüştür. Şimdi bert kelimesinin anlamını vermiyorum ben. Ee, Önümüze sözcüğü açarsınız. sözcüklerine bakarsınız. Yani burada önemli olan derdin olup olmadığından ziyade tabii bakalım ne öldürmüş. Yani Ebu Derdayı öldüren e, neymiş? En azından kafanızı o kalsın. bir sözcüğü bakarsınız. Bilmiyorsanız şayet. فَاِنَّهُ قَتَلَ اَخَاءُكُمْ اَوَدْ دَرْدَى Ya bunun ne anlama geliyor mesela? bakın. şimdi e, kardeşiniz Ebu Derda'yı demiştir. Bu Hazreti Peygamber'in ağzından söylenen bir söz değil mi? Ona göre. Sehavi diyor ki Evet عَرِفُهُ de, Demişse e, demek ki bu hiçbir alem tarafından bilinmediği anlamına gelmiş oluyor. Yani bu hadis ya da bu hadis diye uydurulan hadisliği ifade edilen, yaygınlaştırılan bu söz uydurmadır. Bakınız, diplomata bakalım. Şimdi burada sadece e, rivayetin alametlerinin, bir rivayetin Hazreti Peygamber'e ait olup olmadığını tespit etmek için e, aynı zamanda bir metin tenkeliğine yapması gerektiğini zaten söylemiştim. Tekrar söylüyorum. O videoların mutlaka takip edilmesi ve onun esas metinlerinin de, e, ana metinlerinin de 14. haftanın sonunda yer alan hekimetinde yer aldığında açıkça ifadeyi mutlaka olsun tarafını, tarafımızdan okunması gerekiyor. Peki gerçekten Ebu Derdağ Hazreti Peygamber zamanında mı vefat etti? diye bakıldı. Mesela böyle bir soru soracak olsa bakın Aişe Ebu Derdağ hem sabit olan şudur ki Vekat Aişe Ebu Derda Ebu Derda radıyallahu anh Yaşamış. Bade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dehra. Hazreti Peygamber'in Vefatı Hazreti Peygamber'den sonra Yine belli bir süre yaşamıştır. Ve mate fî hilafete o Osman Radıyallahu teala an Dolayısıyla Hazreti Osman zamanında da Vefat etmiştir. Hangi senede? 32 senesinde. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in böyle bir sözü söylemesi zaten mümkün değildir, muhaldir. Dolayısıyla bertten dolayı öldüğü de artık sabit değildir. Şimdi zaten bu söz, bu sözün gayet uydurma olduğu açık ve net olarak ortaya çıkmıştır. Bir başka e, rivayet, yani Hazreti Peygamber'i İslam edilen bir başka rivayette, yani bu söz itibariyle, yalnız ee, şuna dikkatinizi çekmek istiyorum bazen e, sahip bir rivayetten bir parça alınabilir e, sonuna ya da o rivayetin başına ya da e, nihayetine ya da ortasına her neyse at, belli bir yerine mesela bir takım ilavelerde bulunur. Mesela bunu da biz mevzu hadis kapsamında değerlendiririz anlatabildim mi? Şimdi bir rivayet bir bilgi vardır mesela sahip bir rivayet içerisinde bir bilgi ufak bir e, kısa bir metin alınır, onun başına ya da sonuna, başına ya da sonuna ilave bir takım metinler ilave edilir. Bunlar dahi, bunlar dahi uydurma rivayet kapsamında değerlendirilir. İttaku <gülüyor> zebil mesela Hazreti Peygamber'e at bir rivayette deniliyor ki, e, hastalık sahiplerinden sakınız, yani hasta olanlardan uzaklaşınız. Gâle-s-sehâbi, şimdi sehâbi de diyor ki lemme gıf aleyhi. Yani böyle bir şey hiç vakıf olmadım. Bilmiyorum. Yani yok, mevcut yok anlamında. Tabi burada iki nol-u tipnota bakarsanız, iki nol-u tipnotta وَتَمَامُوا كَلَامِ السَّخَابِ فِي hasene الْحَسَنَةً hasene kısmında tamamı, bu sözün tamamının orada geçtiğini ifade ediyor. Ancak burada sadece belli bir kısmı almış mümkün mümkün en yakun e, el mana ittigaiz yani burada da tabii bu sözün hangi anlama geldiğine dair burada dipnot olarak Ebtu Ebdul Fettah şöyle bir açıklamada bulunuyor Mümkündür ki bu mana e, bulaşıcı olan hastalık sahiplerinin bulaşı olan e, has, hastalardan sakınılması gerektiğine dair için Bulaşıcılık olmasın diye yoksa la Ke a ve hemmet ya da herkesin Mehmetli gibi değil Tabii bu noktada e, bulaşıcı ise zaten bulaşıcı olan yerde de zaten dumaması gerektiğine dair zaten sahipcı vayetlerde böyle bir bilgi yaramaktadır mi ancak burada Şuradaki şu ifade var bakınız yani burada hastalardan sakınınız ifadesinin söz itibarıyla söz itibariyle Hazreti Peygamber'e izafe edildiğine dair bir bilginin yer almadığını sahih rivayetlerde yer almadığına dair burada bir bilgi yer almaktadır. Kadar, hadar ya da hızır diye geçer. Ve İlyas aleyhisselam fi kulli an fil mevsim yani her haç senesinde her haç senesinde Hızır'la İlyas, Mina'da buluşurlar. Şeklindeki buluştuğuna dair, daha doğrusu konu itibariyle buluştuğuna şeklindeki ifadenin doğru olmadığı Ali el Askalandır, İbn Hacer el-Azgalani La-Yesputu yani bu konuda herhangi bir şey, herhangi bir rivayet sabit değildir yani uydurmadır. Yani her mevsim, yani her haç mevsiminde her haç mevsiminde Hızırla İlyas'ın bir araya geldiğine dair ya da mevsim işte her sene daha doğrusu bir araya geldiğine dair nerede? Mina'da buluşuna dair rivayetin böyle bir bilginin Hazreti Peygamber'e izafe edilen bilginin sahih olmadığı, daha doğrusu sabit olmadığı, sabit olmadığı derken de buradan kasıt izafe edilen herhangi bir hadisin olmadığı uydurma olduğu ifade edilmektedir. Burada işte şöyle bir rivayet de varmış ee, Hazret Peygamber'e izaf eden istemiyoru verfa'u ediyekum toplanıp ellerinizi kaldırın diye söylüyor Hazret Peygamber günah böyle demiş ee, Sahabe de diyor ki her kimse o feşteme ana verfa ana ediye ve ellerimizi kaldırın sunmağa Allahum affi bil muallimin selam Allahum muallime yani muall öğretmenlere öğretmenlere Üç defa tabi demiş. E, mağfiret et. İçin kella yeshebel Kur'an. Kur'an kaybolmasın diye. Ve ayzel el ulema. Yine ulemayı izzetli kıl. kella yeshebet din. Din kaybolmasın diye. Şeklinde geçen rivayetin e, için, böyle bir rivayet içinde ne deniyor Mevdu ol. Ve geze Allahümme lil muallimine ve atıl amarehum. Allah muallimlere Mağfiret et, onların ömürlerinin uzun kıl, ee, onların kazançlarını bol eyle şeklindeki e, uydurma bir rivayetinde, daha doğrusu bu rivayetinde mevzu olduğu, nerede? اللi al yani hangi elli al l Su ait olan elli al olduğu, tipnotu bakarsanız görürsünüz. Yine burada, Allahümme afirlil muallimine telasen ke'la yesebel Kur'an ve izel ulema ke'la yesebettiğin mevduhun keza filali. Evet, burada da geçiyorum. Yani bu sözler, bu şekildeki sözlerin, Hazreti Peygamber'e izafe edilen sözlerin doğru olmadığını ifade etmiş oluyor. İşte burada şu sözle mesela yüce, "Nauzuun" demiş. "Allahumme egidil İslam bi hadil Ömer'in. Allah'ım, İslam'ı iki Ömer'den birisiyle kuvvetlendir. Şeklindeki sözün de La asle lehu bihazellaf. Şimdi burada bihazellaf. Yani bu lafızla Allah'ımme eyyit el bi bi'ahadil-omereyn. Allah'ın İslam'ı iki Ömer'den birisiyle kuvvetlendir şeklindeki Hazreti Peygamber'e isnat edilen rivayetin aslı esasının olmadığı, uydurma olduğu ulema tarafından bizzat tespiti yapılmıştır. Hangi lafızda? Bu lafızda. Peki dipnota bakacağız şimdi. Ancak bu bundan istisna. Allahum aizzı'l-islam bi ahabbi bi habbi, e, habbi hazayn er-raculayn. Yine ki Allah'ım şu iki adamdan sana en hoş gelen, en sevini gelenle İslam'ı izzetli kıl. Ebu Cehil ya da Ebubeyne el-Hattab şeklindeki bir rivayetin doğru Ahmed fi misnedi Ahmed bin Hamble'nin rivayetinde Tirmizi'nin camiinde İbn Sa'd'ın tabakatı kitabında Beyhakim'in delerini bilesin de, kuluhum min Abdullah bin Süleyman bin Sabit anafiyanın ibn Ber mervuhami Yani şu lafızla, Allahum a'iz el İslam ve hep be hazeyinle rujulin ileye bi abi lafızın Ahmed bin Hamdan müslüman'de temizinin camiinde ibn Sa'dın atabahattu. Çünkü aslında beyhakim delerini bilesin e, edildiğini e, burada açıkça belirtmektedir. Ancak yukarıdaki lafız, iki Ömer'den birisiyle, iki Ömer'den birisindeki şeklinde geçen bilginin uydurma olduğu ifade edilmiştir. Evet, ahur-i tıb kelamın neyse bir hadisin, neyse bir hadisin, qal-ı ibnu Ayetün min kitabillahi, Allah'ın kitabından bir ayet, hayrun min Muhammed ve alihi, Muhammed ve alihinden daha hayırlıdır. kal el lem aguf aynı şekilde. Hemen e, kısaca diğerlerine geçelim. Şimdi bakınız, bir başka e, tefekkürü saatin, bir saatlik tefekkür, hayrun min ibadetin senetin. Bir senelik ibadetten hayırlıdır. Sözü de, neyse bir hadisin hadis değildir. Peki kime ait bir sözmüş bu? İnnemahu min kelamis esri es Ona ait olan esri es-sakatiye ait olan bir sözmüş Tefekkürü saatin hayır min ibadet senetin Bir yıllık ibadetten daha hayırlıdır şeklindeki ifade hadis değildir Mesela Acrün'ün de bakınız burada, Acrün'ün 60 senelik ibadetten 60 senelik ibadetin daha herhalde şeklinde geçtiği görüntülmüş. <gülüyor> el Gize Ravzatum min Riyazil -cenne. Ve Mısır Hazainullah fi Ardihi Yine aynı şekilde el Gize şeklinde geçen e, bir e, köy ismi. E, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Mısır'da Allah'ın yer, Allah yer üstündeki hazinelerindendir ifadesinde eee Kale Ayas <gülüyor> Kalanı haza mevduun bu e, mevzu olduğunu belirtmiş. Şimdi Hububey ile yemin dünyakun en-sayyı ve tayyib. Bana e, dünyanızdan e, kadınlar ve koku sevdirildi ve aynı zamanda gözümün nuru namazda bana sevdirilmiş oldu. Cevah enne sahihinin sünendi gibi Tabarani fi'l-awsat ve amma ziyade't-selasun yani ancak ziyade olarak ziyade olarak böyle bir ifade el-vaka fi kelam el-Gazali'ye yârihi ancak ziyade olarak sonunda geçen selas 3 defa şeklindeki ifadesinde eee Hadis olmadığı aslen olmadığı belirtilmiş. Herhalde Şam ile ilgili herhalde belli Adından belli değil mi? Mesela eddim miktarı dirhem uyu ve tuad minhu as-salat. Yani dirhem miktarı bir kan kandan dolayı husle edilir ve namaz bundan dolayı da iade edilir. Şeklindeki ifade, ki böyle bir rivayetin fi <fî> hunuhun kezabun <el> <el -l> da <-musma'da> e, bunu uyduran kişinin bunu uyduran kişinin Nuh, e, isimli rabi oldu devletilmiş. Dünya mezraatül ahiret, dünya ahiretin tarlasıdır. Malum hepinizin çok iyi bildiği bir e, rivayettir bu. Hadis diyebilirsiniz. El ee, dünya mezraatul ahira, dünya ahiretin tarlası sözünün Hazreti Peygamber'e izafe edilmesi, isnat edilmesi kesinlikle doğru değildir. Ee, bu rivayet, uydurma bir rivayettir. Kale <gülüyor> demiş. Eddeyni velev dirhemen vel aire vel binten ve sual velev keyfettariq Tabi burada haber kısmı masum olmuş. Yani birdir hem bile olsa borçlu olmak, bir kız ile bile olsa aile sahib olmak ve yol için bile olsa soru sormak nedir? Zillettir. şeklinde. Ali Sehbi, Allah asla silmehu filmerhu. başka şöyle meşhur olan su umut min şifa umut min artı. Bu da yaygınları halk arasında müminin artığı şifadır ifadesinin de rakib demiş ki herkese işte her alel elsin'e La asli lafs demek ki müminin artığının e, dediği yerin şifa olduğuna dair ifadenin e, halk arasında meşhur olduğunu ama bunun da aslı olmadı belirtilmiş. Seb ashabi zemn la ver asab etmek bağışlanmayacak bir günahtır. Şeklindeki rivayet ya da tarik bu anlamda gelmiş. İbn-i de bunun e, mevzu olduğunu belirtiyor. Hazreti Peygamber'in işaret parmağının e, orta parmağından uzun olduğuna dair bilginin de yani bu tabi Hazreti Peygamber'in işaret konumu ile alakalı, daha doğrusu şahsi fiziki durumu ile alakalı bir durum. Bunda doğru olmadığı belirtilmiş. Esselameti fil uzle Uzlette selamet vardır. Yani selamet uzlettedir. Bu hadis değildir denilmiş. As sabrı yap. Tabii bunlar hepsen söz olarak ya da ifade olarak bunu çağrıştırıyor. As sabrı kenzaun min Sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir. Lem ejit demiş. Şimdi şu da vardır. Mesela sadakatü ile Yine bunu da çok hepiniz biliyorsunuz. Sadakatü kâliyle as sadaka tedfaü el belâ el kesira. Çok belayı defeder. Yine bu da halk arasında meşhurdur ve hadis diye bilinir. E, hatta e, şimdi e, artık bazı yeşillerine e, tabii nereye gidip gitmediği belli O ayrı bir hususta e, bir kutu koyarlar. Sadaka kutusu koyarlar. İşte az sadaka çok bena eder şeklinde. Altına da Hz. Muhammed e, yazıdıklarını sızlık görüyorsunuz. Demek ki bu da hadis değilmiş. Demek ki şu da var. Yani e, mübareke sagiru <gülüyor> el-hubze ekmeği ufak ne kadar çok ufaltırsanız veksiru <gülüyor> adedahu yani sayısını çoğaltırsanız mübareke <gülüyor> kun o senin için mübarek kılınmış demiş. Vahhin <gülüyor> zaten vahhinlerin kezzap yani bu anlamda geliyor. Waqat sagiru ikinci kez Şimdi şu da vardır. E, bunu hem erkekler hem de bayanlar özellikle erkekler de çok güdünürsünler. Salatun bi hatemin Kâtemle yani e, yüzükle e, kılınan bir namaz tadilu sebâine salâten bir gayri kâtem yüzüzsüz kıldan namazdan e, işte, 70 defa e, nedir 70 olarak denktir tadilu sebâine salâten bir gayri kâtem yani bir defa yüzükle namaz kıldığınız zaman 70 defa yüzüzsüz kıldığınız namaza denktir. Devam ediyoruz. Salatun bi imametin sarıkla kılınan namaz, taadilu 25 ve 25 defa kılınan namaza e, bila imametin 25 defa sarıksız kılınan namaza denktir. Ve Cumaun bi imametin ile sarıkla kılan bir Cuma, taadilu 70'ne Cumanen bila imametin yine imamesiz yani sarıksız Kılınan e, 70 Cuma Namazına denktir. Yani demek ki Sarık'la bir defa Cuma Namazını Kıldığımız takdirde böyle Ve salatu fil imameti Sarık'la kılınan namaz Yaşad-ı Aleyhi ve Dolayısıyla 10.000 defa e, Sevap getirmiş olur Neymiş peki bu? Mevdu'un Gâli elmenûfî Fezelke kulluhu batıl Evet bunu e, erkek kardeşlerimiz aynı zamanda bayan kardeşlerimiz de e, takip çünkü buna benzer uydurma özellikle ehl-i ya da ehl-i tarik demeyim, tarikat ehlini mensup olan e, kardeşlerimiz arkadaşlarımız dostlarımız e, sarıya e, bir takım şey e, yükleme adına e, bu tür rivayetleri bu tür uydurma rivayetleri bol bol kullanmışlardır. E, halen de kullanmaya devam etmektedirler. E, Burada da gördüğünüz gibi açık ve net bir şekilde burada ifade ediliyor. Ha şu da vardır mesela. O ya özü kabahatinden büyüktür diye. Eee özü büyüktür şeklindeki bir ifadede burada günahından büyüktür şeklinde geçiyor. Laysa bir hadisin bu lafızla böyle bir hadis söz konusu değildir. Hadis demiş, El Arab Sadatul Acem. Araplar acemlerin yani Arap olmayanların efendilerdir. Şeklindeki e Hazreti Peygamber isnad edince vahiyinde durum olduğu La aslın olmadığı belirtilmiştir ala kulle khayr mani bunun altı şey alametül izni et teysir iznin alameti göstergesi kolaylıktır La yuraf Neyse bir hadisinin ifadesi var. Ulema-i ümmeti, şimdi şöyle bir rivayet var. Ulema-i ümmeti, ümmetimin alimleri ke'nbiya-i ben-i israeli, ben-i israeli'nin, israyi peygamberleri gibidir. İfadesinin de aslında olmadığı e, bir zat belirtilmiş. La astellahu kemâ kâle ettim yeri ve zerkeşi ve elvel askalâni El-ilmu ilmâni el ilm ilmâni ilmül edyan, ilmül edyan ve ilmül edyan, din ve beden ilmi şeklinde bir ifadelerinde o hadis olmadığı belirtilmiş. Fazla Şehri Recep Ale Şuhur, Recep ayının diğer e, ayları olan üstünlüğü, ke Kur'an ala sahil kelam. Kur'an'ın diğer, yani kelamın e, başka diğer kelamların üstünlüğü gibidir. Fazla Şehri Şaban, Şaban ayının üstünlüğü, Ke fazl-i ala enbiya. Benim diğer peygamberlere olan üstünlüğüm gibidir. Ve fazla i şehri Ramazan'a ala şuhuri. Ramazan ayına diğer aylar olan üstünlüğü. Ke fazl-i Allahi ala sahil-i ebaat. Hakk'ın üstünlüğünün diğer Cenab-ı Hakk'ın kullar, kulları olan üstünlüğü gibidir. Kale i̇bn Hacer innehum mevduğun. Şu da vardı. El-Fakf-u Fakri ve bihi fakirlik benim övüş kaynağımdır. Ben onunla övünürüm ifadesinin de e, İbn-i el Askalani ve başkaları tarafından da innehu batul mevduun Batır ve mevzu olduğu ifade edilmiştir. Evet. Veyleyke leme akhalak eflak Sen olmasaydın bu kainatı eflaki yaratmaz mı ifadesinin de nasıl olduğu ifade edilmiş. Mentebes selamet-i selme. Men arif Rabbu hakeza, kulle kulle lisanu. قال ابن مليبهي سبابتين منارافه şeklinde geçmektedir. Evet, daha böyle ayrıntılı bilgileri eee Ali al-Karini'nin el-Mevzu'atü'l-Kubra isimli eserinde ve diğer eserlerden bakarak bunu tespitini yapabilirsiniz. Evet, e, 13. haftaki ders bitti. Şimdi e, işte kısa bir ara verelim. Daha sonra 14. haftada devam ederiz.